Lugha ad-salam debicem. Lugha binnevi tahqiq etti. Lugha kitabları taratıp araştırdım. Bunlardan 8 kelimeyi seçtim. Bunlardan 8 <gülüyor> kelimeyi seçtim aldım. Lugha binnevi'ye 8 şey tavsiye Izlemez, bir, namazdaysanız kalbinizin muhafazaydı. Eğer namaz biliyorsanız, vesveseyle namaz kılmaydı. Ya salam, dimemle yaşgın. Namazda huzur <gülüyor> hoşu almazsa namaz, namaz değerdi. Şöyle tahlil yapayım, namazı huzurla kılmanın için ne lazım? Ve şahat Ayn-ül Hayat Kitabı'ndan, Şahin Akşibiyen'den şöyle buyuruyorlar. Namazda huzur istiyor musunuz? Tabi, huzurla kılan, namaz kabul aşağıya. Estağfurullah. قَدَّرْ لَحَلْ مُؤْمِنَا اَلَّذ۪ينَ هُلْف۪ي صَلَات۪يهُمْ Namazı huzurla, huşulakla koltuğundan, koltuğundan, koltuğundan, umduğuna dahil olduk. Nasıl de <Gülüyor> da diyor, namazdan evlen, üç şeraiti yerine getiren. Birisi. Kazancınız mutlaka helalında olsun. Haram tamam kazanma. Haramla iştigal etmeyi. Bir lokma haram boğazdan giderse, 40 gün adal habd olur, dualar kabul olmaz. Öyle olsa namazı nasıl huzurla kılacaksın? Hem iş yiyeceksin be. Olmaz mı? Buna ait birçok şeyler geliyor babamın konuşmanın için. <gülüyor> i̇mam ağzından Azam'dan anlatmak istiyorum. İbrahim Eter'in şüpheli bir hırma yemesiyle bir senedir ameli kabul birgahına gitmediğini filan çok tesadüfsel böyle şeyler. Herkes onları istemez. Sizin başımıza başınızı Olsunca olsunca kurtarayım. Ta mutlaka helalında olsun annen sürü gibi helal ısın, Ve o halay <gülüyor> dağını da huzurla yiyin. Şu ortaya koyunca, kimin bildiğini bilerek yiyin, duyun bunu, içiniz duysun. Ya Rabbi, bunlara hiç sen mutlu ediyorsun, <gülüyor> bahsediyorsun, üstadınızı <gülüyor> yedirtmezler, durdurulmazlar, eski alanlar, yok diyor, kalp diyor, sikirle meşgul olmazsa, huzurla meşgul olmazsa, hak çarkı zikriyle dönmezse, yedi yıl taan kaflet verir. Umur olmaz. Ben kardeşlerimizden bilirim. Bazı yakınlarımızdan kanaatımız olsun. işte biz devirde doğur. bizlerde nerede geçti gitti. Yemeğe yerken böyle işlerinden altına alınca Allah. Allah düşündü. Yuttun mu hiç tam olarak gitmiyor diyor. hiç de dışarıya gitmek istemiyorum. Bunlarca olmuyor, Yani nur olup geliyor. Yani nur olup geliyordu. Tek kere ne de yolladınmış, Halil Efendimiz demiş, diyor, geriye <gülüyor> kabus filan değilsin mi? Tek kere mi yiyorsunuz, nur oluyor demiş, nur. Biz o afiyetle dünyayı yiyeceğiz, Allah'ı besin. Onunla namazı hiç huzurla kıldır mı böyle? Tıkanlarsak, affetle iyi, doldur da Onun bir anı, mutlaka Allah'ımızın bildiği halal kağıma da hiçbir şeyle Mevla'yı zikreder Konya'da Tayyip ayarı bir hoca efendi var diye düşünüyoruz. Nasır efendi, bir bir hoca, öyle tahamiyetle sohbet ediyor. İki buçuk saati iyi misin sohbet ediyor. Bu nasıl girecek, neycik, lefikler verince gerisin geriye düştü adam ağladı. Yani hırtlağmada dondum dedi tam gelirken bir hışkır çıktı. Üstazımız da demişti ki, gülüm hadisesi yapabilecek kadar Resulullah, Muhus, Hid, çökerse Filûzat-ı İlahi, O halde geldi. <gülüyor> Nefesimiz kesin. Bu dünyada çok şunlu insanlar. onda kayar onu onda yerlerde dönüp deste değiştirsinler. O tücağı, <gülüyor> da çat diye geçmişti zaten. Vallahi roşniye koştuğu maksatla aslında bizim yani. kendi geçen seneler ne güzel. Ben bir biz vücudumuzla biliyorduk. Hem lezzetli ağ böyle geçiyor. Tağımı öyle yedip toplanmış, öyle huzurla, sohbetle. Böyle yenirse, halal tağım böyle yenirse, abdestle de huzurla alınırsa, abdest de, <gülüyor> baştan başlayıp abdestine, elimle ittiğin günaha tevkide olsun diyor, yıkar falan. Hem yani duasını okuyor, <gülüyor> duasını verle yazarsın. Biz ne noksa iş yaparsak, tefenden zırhlar, onu bize haber verirdi. Çok yaşımın geldiğinde, abdestini şehadet ile Bismillahirrahmanirrahim. Böyle başlamazdı. Yani, yuvasını görür görür, ezberlemez ki. Şey. Kıskırarlarla, derler neyverdi? Peki efendim, huzurunu verler. Yani, buna benzer belki 8-10 tane, benim yapmadığım noksanları, gizli şeyleri bana haber verdi. Böyle. Bu şekilde yaptı. Emralıktan sonra tabii ikilafına hareket edeceğim. Yalnız onlar doğrultular bizim yollarımızı. Biz de dilimizi size size duyuyoruz. Allah tesirine kalmasın inşallah. Abdest, <gülüyor> baştan ayağa kadar, hep tövbe ile, istiğfar ile, dua ile, o ağzı ile ettiğin günah tövbe ile abdest alınacak. Şu dış ve yun vereceksin, iç yunacak abdestle. böyle almışsa olur. Birisi talibanım sararmış böyle, sap sarıp, <gülüyor> oğlum sen okuyun, çok mu yok huzur talibanım? Tanahatın olsun efendim, anasa dural durum sonra bir kişi tüm halinde kahve yarısını bir gece de kuranı astım sen duydum tuhut sen tam buradasın bir gecede tüm teravih kıldırdı diyor Kur'an tüm obyyla varden diyor zaman diyor kase mi yemiştim tak tak tak insan Duyurmuşsun ama abdest yiyin yani her ağızlığa tüyüb-i lideresden alıp yakın. Yani tarifine, cerkiyle Tamam Namaz kıldırırken ben yanımda yürüyordum. O Kur'an'ı tüm oraya, Çünkü Kur'an'dan hocası olur mu yok? Sakın Yanlış bir huzur gelmiş. Yani de sahade-i kiramdan Hâle-i sizi dinliyor gibi kılır. Hülûrunda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizi dinliyor gibi kılır. O bir gün de demiş, Hâle-i Kâzım'ın huzurunda kılın yalan söyleme." hâlâ demiş. Böyle kırmış, yarı yarı, az bir düze düşmüş. Sabah da ama bir düz okuyabiliyor. Huzur lazım demek. Çok okumadan, çok uzun. O kalkla Allahu ekber. Ya Allah. Tecelli, Allah Allahu Allah bizim Allah büyük, gece, gibi de hak Ne dediğini yine bildiğin, Kime diyor Allahu ekber diyor? <gülüyor> Niye lan Allah'ımıza Allahu ekber?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 Sabaha kadar bunu dediğim, sana ibadet ederiz deriz mi, kasadaki para, kese'deki para geliyor, doları geliyor. Sığır geliyor, ailesi geliyor, çocuğu geliyor, mağazası geliyor, işi geliyor, onlara ibadet eder gibi. Hiç ibadeti çekmemiz, süngar gibi içine. Yiyerken aldı diyor, diyor, ağlamaya başlamış <gülüyor> ve <Verlikler, düşmüşler>. Kız <gülüyor> çocuğu kopmuş. Efendim, babam bir hoş oldu. Nasıl canlar neden koyar? Yani, tamam, namazın kaca olsan sağa kalamam. Namaz, o tarikat, harikat, maliyet ne? Hep namazın hızmatçısı. Yani, el tarikatü vel harikat, hadimani şeriat. Yani asıl şeriatı yapmanın için tarikata ne Aşk, şevk, muhabbet gelsin diye. Büyük olan, zat hizmet edilen zaten. Tarihât ile ilgili at çok amaçlı şeyler. Muhammed Ali sallallahu aleyhi sallam ya, medine hizretinde bilenmişler. Şehrimiz beyir hazretlerin gelmiş beyirin beyaz beyaz giymişler. Yaşları da farklı. İki yaşarası var. Bizimlerimiz iki yaş değil. Bir kişi yürürken, şu, artık, o, hiç görünmeyen araklar medine de şaşırılmışlar. Ah geliyor böyle. Ne şimdi ona? Nerede? Hizmet ediyor, etrafını döndürüyor, bir yeniden tutuyor, kızmak ilan sattı, ağrın yani hamret gelsin. Büyük şeyler, herkes büyürsün. Büyük insan, hizmet eder kimse. Büyük şey, şöyle tarikat ne, ağrın atmare, ne der? Büyük şey yap. O, o hizmet için o yola süleyuk ediyor adam, bana aşk muhabbet hamret de. İlim, amel, ihlası yerleştirelim içimize değil. Büyük de Ankara'da kaybı koydu. Yani büyük ulema yani diyanetten girken ulemalar içindedik. Allah'a cevabı demişlerdir. Anlayamıyorduk şeriatlarla tarikata niye gidiliyor. Tarikat onu yetiştiriyor. Ondan sonra gelmiş, oğlum ne oldun demiş. Taberim ya canam bu diyan hazıp sabaha ses. Ya canam da bana hiç sahi ibadet de ders dinler. Kalbim parçalandı ben Allah Allah nasıl diyor ya. Bu bozuk. tarif ediyorum da kendim yapamıyorum ki ağlamaya başlamış. Zeyne'ye kaldırmış ki şimkânı derdi hocamlar. Kabire derlerince, yavrum, yavrum ne acıdesin? Haber alayım o vaziyette. Aşağıdan hocam, hocam sizden Allah razı olsun. Diyâke ne yaptı ne kadar bir namaz kıldım, okuduğumdan kurtuldum, umduğuma nail oldum. Hayy ulan, Allah beni, Hay gitti, hay olan Tanrı Muhammed'in deyiz. Allah'ımın sonunda ailesine, gitti al Ya Rabbi'nin Hoca Efendi'ye. Vay kafa, vay dedi. Eller senin evidin ve böyle olsun da sen namaz kılamaz mısın? Aynı şeraita başlamış, üç gün yaşaydı, üç gün yaşaydı, üç Dostoycanın olduğum şartı da kaybettik. hep, hep tesavvufu bu şeydir. Tarif edin tesavvufu. Onun için neredeyse, namazlarımızı böyle Bak diyor ki, namazlaysan dört bin nebi, <gülüyor> kendini, kalbinin muhafazaydı. Efendim bir tarif ediyordu. Abdesti olsun huzurla. İftitah tekliflerine eliminin dışında dünyayı kerime attık. Allah'a emanet böyle Şu dünya dinle sizi Namazda sanki... Hocam şöyle bir yukarıya El etme şehrini bırakalım, oturun huzurla durmanın için arkadaşlarımız, namazın ilerinde ekmeğimiz helal olacak ve huzurla yiyeceğiz. Bir, İkincisi, i̇kincisi, abdestimizi baştan ayar huzuruna alacağız. Tevbeyle istihbarım. İki, Şahin Aksu Efendi Efendimiz'in tarihi bu. Düşünürsün ki, dünyayı yerime atıp huzuruna geldim ya Rabbi diye, e, iftihar tekbirinde Allah hatırlarlarsa, huzur hatıra gelirse, bundan sonra siz karışman gereksinler diyor. Huzur gümleri giyer vücut. Altında inleyi inleyi namazdırlar size. Ameli manda olduk biz. Kusura kalmayın. Yani bir dakika yaşamış değiliz. Bu günü, bir de günü yaşadık. Ben kaybettiğimin için o daha zor. Çok para eline geçer de kaybederse, kazanmayan arandan daha çok kaygın olur. Biz sizin tepeye Bahib-i Cebrail şöyle apaçık bir şekilde başlıyor sayfası. Bu gün ne gibi ettim onlardan sekiz kelimeyi seçtim. Birisi namaz. Tayinsanız kalbinizi muhafaza edin. 2. Başkasının evindeyseniz gözünüzü muhafaza edin. Başkasının evindeyseniz sözünüzü muhafaza edin. Her zaman namazı. Efkat, muhafaza falan gözüyle değil de şehvet gözüyle bakın sayamıyorum Allah tümlerimizi muhafaza etsin kalbinizin gözümünüzün. Fikrın Muhammed aleyhissalatu vesselamın selamın hanımların müminlerin anneleri olduğu halde bir ortam perde çıkacağız mı ya Muhammed o yüzden sahabeler kalbine bizi. Anneler, bir çocuğun yaşı oldum yudu on, söylenme mahramdan ayrı otursun. Bacısıyla da olmaz bir oğla Bir kardeş bir de bacı olmaz. Ataşla parbuğun şakası olmaz, çıkacak yangından evde kurtulmaz diyor. Saadi böyle yazıyor, geliyor ne istedim oğlum şunun onu uçurmayacağım gözümüzün ağamasını cehazim. Ya Ömer Radıylallah'a sen kifre halindeyken üç kuyum vardı. Ben ona tercih ederdim dediler sağdalar. Ben hakinsin gibi içerdi herkes, kes. Haram demez kimse der biliyor. Kur'an gelmedi. Dedi. Hiçbir şey yok. Kifre halinde der kes. Bir, kim yalanı sen gibi akıllı bir. Elin ırzı namusun üstesineydi, kırmızı çapıtlar bağlalar çadıra. Gelmiyorsun, kimse var dillerde. Sen bunun yüzünden de bir şey yapmadın sana baktık küfr halindeken. Ne kimsenin namusuna bak? Dert küfr halindeken. Ne lahi işte? Ne yalan söyledi? Niye bu? Nedeni bunu nedeni de. Yani günah geldi bu o zaman. Ne oldu günahdan çünkü? De. Yalan söylersen, yalan kızlanır çevrilir, sen demişsin diye gelir anlama dikilir. Sen yalandan kurtulamazsın, evet dedin mi yüzün kara olur. Ben yüzünün kara olmasını istemediğimden yalan söylemedim. Ama dinimize, İslamiyet'e girince, bir teci yalan becerilen adam, yalan vereceğin hadis-i şerif, yalanla İmam Bira'da yalan, yalan, yalan, yalan, yalan diye yazabilirler de hadis-i şerifler. bir yalan söyleyene Allah lanet olsun, anas olsun yani. Üç defa Allah deanet ediyor, bir yalan söyleyene. Ben çok söyledim sizin içimizde bunları ya, Hatta tek hasar melekenin yüz seksen bizim Üzer şeyi yüz kere söylediğinde yine güzel. Hacı Hüseyin Hocam'ın rahmet duasına gelince, ellerini bizim oğuyla dönder verince, Allah'ımız, yani İslamiyyeti o yalan. Yarabbi sen açıp da göstereyim. Yani şu pirler neler, Hocalar bile cebinde yağmur getiriyor diye taklit ediyorlardı. Mesmerliğe mahvede. Koca kürsesine, amin. Bir çatıldı Şap şap şap şap şap O vaazın arasındayız yeri, yalan söylemeyin. Kendinizi beğenme. dua ederken kabul olur ya, filan filan işte zina etti, filan da filan günah etti, o yüzden yağmıyor. Yediğin onun <gülüyor> size yeter, o günah size kafi gelir, siz baştan tövbe edin diye tarif ederkene yalan söylemeyin, torunum gel, oğlum gel beni bir kucakla da şeker vereyim dese, Cübbünde şeker olmasa çocuğu aldatsa 70 sene Allah azab edecek diyor. Ben <gülüyor> çocuğuna, o çocuk neymiş? Dedi, biz aşağı indi hocam bu kadar. Çocuk hak etmez mi? Çocuğa yalan evrenebildin günah. O çocuğu yalanla yetiştiriyor. <gülüyor> Sen şeker bulunmayınca çocuk senden yalan evrenmiş hocam bu zaman. Konuşsunlar şimdi. Niye lan? Ben onun için yalan, yalan söylemedim. İdrar tuvaletine. Seylem etti. Niye idrar içmedi? İdrar içenler yer hoş diyor. Düşüyorsun uçtan uçsun. Eller onun da gibi sürüyorlar götürüyorlar evine. Ailenin neyin yanında itibarı kalmamayı istemedim ben. Ailemin neyin içinde? Er-ricalu kavwamu 'alan-nisâ. Erkekler kadınların ne me abileridir, memurlarıdır. Yani onlar onlara daima bağlı. tokadı hadi sen ona kısas yapacaksın. Allah ayet gönderdi. Ne yapayım diyor. Onu için ben aile içinde dişip olmayı istemedim de ondan hiç geçmedim. Aklını ayırtmedim. Neden neden devi kimsenin on namusuna bakmaz mı? Ben şu evde bakar bir misafirim gelen birisi bir yere vardı. O, oh, diyor hanımın aşağı bir süzer, benim ailemi geldi böyle bir süzdün mü bir ara, dostluğuyla geliyor ama gelmez aramayasın, gözü çıksın, böyle baktım mı diyor, nefenden bir kaynaf sütlü, kırdınama yeniyor, aileme baktım, daha bana bana zor olan şey ile de zor olur diye ben kimsenin hırsına bakmazdım. Zor arası. Kendine hoş gördüğün şeyi başkası, kendine zor gördüğün şeyi ille de zor İslam ya, kâmilim asayın bunlar. Yani oralara da olmayan fazla. Demek ki başkalarının evin değilsen gözünü muhafaza yap. Yok <gülüyor> bir nevi bir iki üç insanların arasındaysan dilini muhafaza yap. Diline sahip filan parti şöyledir, filan şöyledir, filan şöyle etmedi arkadaş Burak'ın. Şurada tane onlardan adam var kim bilir. Memleket çılaklandı onu veriyor. Dilini insanların yanında muhafazaydı. Hacı Efendi hocam, Şah Efendi diyor, İşte sana elli oldu Hicri diyor. Bundan sonra diyor, aman üç kişinin yanında, iki kişinin yanında konuş. Kimsesiz de kanuna yasak olan şeyi yapma dedi. Kimsesiz yediyor. Çangallar gelecek haber verecek diyor. Karşılar, karşılar. Ben kitapta böyle gördüm Şahmet. Oğlan da tabi posta oturmuş bir hoca, alim insan. Halay Abdullah Efendi'yle kalan müftü. Birbiriyle mübahaseye gelince, Şahferli harkem derler. Ben, müsterimler de ne derse öyle deyip hafızadele var. Üçünün arasına bir e, lafif eder Sen bilirsin, üçümüzün boğazında dinledin. nasılık biz diyor? Müftepen, müftepen. Ben hiç daha riya konuşmam, hiç hassiz de konuşmam. Üçümüz de bir arasınız da. Seni ben Kur'an'ı keman etmiş tecvidiyle ne, neyle neyle okuyan bir hafız gibi görüyorum. Abdullah dedi de düzgün olarak yüzüne okuyabilir gibi filminde de öyle görüyorum. Vafzane ve kalit besinler, cipta, rıcad, hepçad değil, perifavziye silmez, Havvas, Hopti, Kelemen, Sa'fes, oraya var. Ulan ben mi öğrettim şu değil diyor. İnan duramadım oğlum sizin için. Bir ki hala böylesi hep bizlerdir. Peler de halimdir. Diyor ki adam çangal nedir? Şuan efendim çaptal ağaç gibi kabiliyetsiz olacak, Müslümanın adamın kürük olacak. Geçen devir yüzüne yani er, bildirmeden, indirmeden siktir, <gülüyor> hızlı oldu <siyahlaştığımız. gülüyor> bizim birader, hocamlar biz. biz. bir orada münafası bir yapmamızdan hafız çocuk. Sığırlı bir şey söylüyor, sabah da kokar değil. Ergin tabiatında fitnecilik varmış, nemmamcılık varmış. Gidermiş burada emanet diyor efendimiz. Şuradaki lezzetli sohbete de haber vermiyorsunuz. İki barın arasında. Şu lezzetli sohbete haber vermiyoruz. Lezzet var burası. Bak uyudu ne gelirül olmazsa. Bak bunları bizim saklıttı şeyi. Bunu dışarıda bir arkadaşa haber verin. Onu da çıkmadılarsa ebedi de bu yoldan. Necesin? Aile çok söyler. Abi, tam kocasına diyor. ön inçlerimiz diyor. Kuyruğumuzun ben o yüzümü ne diyeyim diye dedim diyor, dedi bu herhalde Bu alçak ne diyor bana? Adam da namus sahibi, geliyor caminin duvarına, tüfe ya mazgara yerleştiriyor. Geldi o zaman an, anlayınca temel diyor. Devle kalıyor oraya. Şu herhalde yakın çok. O köyde partıcılık olduğu için, Atrahan hocanın Kazim vurdu diyorlar. Yani bir bir bağlık kazim o yani ben bir pişman düşünmeyen cinmote ya bir balık çıkıyor Kazim ismini duhçe o savaştan. Allah müsaade etsin. Allah müsaade etsin. Allah müsaade etsin. Allah müsaade etsin. Allah müsaade etsin. Allah müsaade etsin. Allah müsaade etsin. Allah müsaade etsin. Allah müsaade etsin. Allah Allah Şimdi beyinde vurulan adam söyleyebilir mi, kalpten yiyen, bu yani böyle bir yermiş bilmiyorum yani hiç açılmaya açılmayakken kumaya gitmişmiş. Özünü açtı diyor, benim için Kazimene'ye düşman olman beni kayının durmuş Ali vurdu. O rahıta-i şerife yapıyormuş. Üç tazım, sıkışınca gelir diyordunuz, Nerede kaldım ben geliyorum hayatım, hayat gidecek, netişecek uçacak, Nerede kaldınız yetişiriz diyordunuz. Çığırınca yetişmezsek ahirette iki elleriniz yakamda kalsın diyor, alın diyor. Eğer çığırır da böyle dara gelir de bizi istemezseniz benim elim sizin yatağınızda kalsın böyle. Çok ettim bunu, Allah'ımız muhafaza ediyor. 20 kişi eşkıya bizim evimize kabinem ne duruyomuz toplarım diye hücum ettiler. La havle a'l-u s-s-i şerife bi'iznillah. Hemi gelen adamı öldürttürmedi. Hemi halası olduk. Bütün kardeşlerimiz gelmiş. Sakallı kardeşlerimiz zulmün yüzünden hep davançayla gelir evimize. Geçen gün yani Yahya'nın hadisesi çok büyüdü Bütün davançaları evimize bıraktılar. Şu lisanımızdan açtım kitabı, kendim yani, Hasbunallahu la ve nihmel ve kirlallah hule vela kuvvete illa billetten başka hiçbir yok bize yok. kana okul Yok iki daha gitti, üç daha gitti demeye başladı Onlar bununla ilan etmiştir. Arkadaşım evet, yapalım.